Allah'u anhumâ'dan Müşar'ın ile Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ya ammâ! Ya amel, Bunun Yâşir'i anlatsak, annesini anlatsak, kendini anlatsak, yarın mağabın şeyini alır. Çünkü bunların başına çok büyük felaket geldi. Allah yolunda babası anası kurban oldular, gittiler. Ebu Cahil, "İlâ dinimizden döneceksiniz." diye zorlattı. Yanında hem zahları da vardı. İmkanını bulamazlar ki, de an öldürdü. Allah şefaatlarına nailitsin. <Gülüyor> ya anlar, gerçek Cenabı Allah bütün mahlukatın tessihiyi, es-tarine. Pala bana buyurma. ...vazîfesini bir melaikeye emir buyurmuş. Ve kadar kabrinin üzerinde bulunacaktır. Bir melaike tayin etti Allah. Ne kadar salavatlarınız, zikirleriniz, zikirleriniz varsa... ...bana bir melaike buyuruyor, filan oğlu, filanın sana şu hedayesi var, salavat şerifesi var. Buyur ya Resulallah diyor, daima bana o melaike... Sen arzuyu içinden geçen dilimizi uçurca da okusan Peygamberimizin kulağına o duyuruyor Allah'ımız o melek vasıtasıyla. Anladın efendim, ümmetimden benim üzerine salavat-ı şerife getiren hiçbir hiç kimse yoktur. O melaike salavat-ı şerife getirenin kendini, babasının ismini, babasının işiyle beraber, ''Sünan oğlu, Sünan sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi.'' diye söylemesin. Muhakkak bana, o melaike söyler. Der ki, ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana üç salavat-ı şerife getirdi. Bir, sen de o salavat-ı şerifeyi alır, kabul ederim, yani mahsarda da şefaat veririm o ümmetime. Bunun için Duyun dağılımı diyelim, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala a'lihi ve sahbihi vesellim. Filan sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi demesin, mutlaka cil. Getirilen salavat-ı nasıl olduğunu bile söyleyecektir. Salatantin dine mi okudu? Salat-ı nariye okudu?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 Eğer o salavat-ı artırırsa, Allah da rahmet nazarını ziyadalaştırır, buyurmuş. Allah rahmet nazarıyla nazar buyurur ve o bulunu yardırar. Allah salavat-ı şerifeye devam eden ilhak buyursun. Ayeti celile-i celile, şöyle buyuruyor Allâh-ı Azîm. Buyuruyor ki, Yâ eyyühen nâf! İnnâ kalaknâküm min zekerin me'unfe. Şeyhine, fe'unfe. Ey nâf! Ey insanlar! Biz sizi bir gerçekle kişiden yarattık. Kapımızı iyi dinleyelim. Allah'ın kelamı bu, biz sizi en insanlar, insan cinsi, Mevlamız, biz sizi bir erkek ile bir yarattık. Siz maymundan neden gelmiş değilsiniz? Gerçi meksek kitapları birkaç değilsin ki, Çocuklar okurkana maymundan geldiğini zannetti. işte İçinizde okuyanlar ne var, taksinde insanlar var. Yanıttılar, maymunlaştırmanın için insanı, siz ananız, babanız maymundan dediler. Biz ise Peygamberzade'yiz. Peygamber, Peygamber oğluyuz, Adem Ali Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Hazret-i İbrahim Ali aleyhissalatu vesselam'ın milleti. Bu imam-ı azamın, mesedindeyiz, İmam-ı Şafii'den de olan orada, İmam-ı Şafii, imamın maalesef imam. Bu yer bizim rüc'demiz. Bana yani Allah'ım bunu da göster. Ta. Sizi Hazreti Adem'le Havva'dan vücuta getirdik diyor Allah. O kitaplarda diyor ki maymundan geldiniz diyor. Muallim kitapta. Hangisine inanalım, bozulalım? Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine mi inanalım? Siz Adem'le Havva'dan olduğunuz yerine mi inanalım? Siz maymundan oldunuz. Koca, ben maymundan dedim mi? Gitmiyorum bile, maymundan olur mu insan? İnsan, vele kadar terranmıyor geni âdem. Ege Merem dinleme kabiliyetim çok kıymetli pek, onun için çok seviyorum. Yani bu sene cemaatim açık sevdiğim, çok dinleme kabiliyetim yüksek. Onun için ben aciz bile kalıyorum. Sizi doyuracak kadar ilmim bile yok ya, benim çıkça konuştuklarımız bile şöyle canından çeken cemaatimiz var içinde Allah bizeden bizlerden razı olsun vücuda getirdi. kimden? Ademle Allah'dan. Adem, Adem Aleyhisselamı topraktan yaptı Allah. Halak insan, yutup halik al farkaris ve halak al can mirgin yar. <gülüyor> Hadi edeğe alayırafiklerimiz keziben Allah aşk ayeti cildesinde Hazreti Adem'i topraktan yaptım. kendi ruhumdan yaptı. Aşk gördün tam zaman geldi zaman duh duh duh zaman elhamdülillah dedi. duh de onun için elhamdülillah dedi. duh duh duh duh diye. Kendi de yeniden ye'ine ve ye'e Bunlar hep vazifemiz. Müslümanın Müslüman'da hakkı. Belleyeceksin. Çok, çok kitaplar var şimdi. Ben burada külsünün üstünde sana tımsırana ne ginecek? O ona ne diyeceği belletmeyle uğratsan hiç bağız veremem. Onun için bunları devreneceksin kardeş. Ademle ve Havva'dan vücuda yetirdin deyince Halik-i bu çamurdan yaptığın ne olacak dedi. Adem son, bütün mahlukatın elmini bilir bu, ismini bilir. Er-Rahmanu alleme'l-Kur'an, halaka'l-iysana alleme'l-diyan. Mescadan Kura'dan sor, Adem cevap verir dedi, o toptaktan yaptığı ...uzağa, dedin, ne illik yok ki içine, bütün mahlukatın ismini Sen bunu değinmedin ya, ey meleklerim! Adem'i Gıbla İhtihacı, Zeytullah gibi karşınıza alacaksınız, secde edeceksiniz yere dedi. <gülüyor> Herkes secde ettik. Bir şey sana ki, o topraktan oldu, ben Ataş'tan oldum. O toprak imgin, alçıktır. Ben ulvim yani yanınca yukarıya çıkarım. Kibret için cinni yapmayalım dedim bize geçen. Hataplik de yapmayalım. Secde yapmamak yapmamakta yapmayalım. Bir kez de seyde etmediğin yal oldu. Ya bir günde akşama kadar e, 40 rit atta 40 rit atta içerde hiç sende askıda seyde varsa yani sünnetleriyle beraber bunu kürleyen, namazını terk eden şeytandan daha şerli olur demeli mi Adana Müslüsü? <gülüyor> Sinemanın yuğunda herki namazı kılmayanın şeresi atlı at, gitmeli mi orada? Ben herkinin şahibiyim. Onun için aman teyzelere kapanalım Allah! Dereki ben o değil, o süfiyedir dedi, sen niye sergileceksin dedi? Yok mail. Yapma ya. İntan Şunu demiş skolyor. Ben ulunun o süfli o bana şey etmesi lazım geldi ki? Ben bütün melekleri okuttumuzu. Yerde gökte bir karış bir kalmamış şeyde etmedi şeytanın. Meleklerin de olacak. Meleklerin de olacaksınızdı. Bu kadar ilim sahibi, evvelden de duyarmış bir melekler arasına girmişmiş bu saatte. Melekleri oku diyor. Bir kişi melun, olacak. Dua işte kendine kendime etmezmiş. Ben insanım yok ya! Allah şu melekleri şeytan etmesin diye dua eder kendime. Öyle ettiği halde, bildiği halda. O zaman gelince dayahtı dedi, insan yok dedi ben ona secde, daha doğrusu Allah'ım dedi, sen dilemeyum dedi, Allah'a dilemeyum dediği için hiç ahir oldu, melun oldu, yetrut oldu. Ama sebepleri kaç şeydi? Üç şeydi, birisi kibiriydi, birisi hasetliği yiydi, birisi secde etmediği yiydi, bu üçün sebebi oldu. Edebi lahnet halkasını boğazına taktı. Edebi melundur bu. Edebi melundur. Onun için dedi, beni melun ettin. E sen kendi elinle melun oldun dedi Allah. Öyleyse bana kıyaması kadar ömür ver dedi. Kıyaması. Verdim dedi. Dünyanın bir inatı yok. Hep dünyayı giysen ve pâli buha kilabın buyuruyor beydanlarımız. Dünyayı ölmüştür laşet. Ona talip olun da, dünyaya fağrına bakın da namazını yiyip yetiren, ibadet etmeyenle hüzmesinin köpeği buyuruyor Peygamber Efendimiz'e. Hep dünya kimsesin ve talip ona kilabın. Yani, kocana, hacına, niyanetine yaz, hadis bu. Onun için Allah bizi ibadetten, itaatten mahrum etmeyi aradı bir insana her şeyi yaptırır. Hasetlik insana her şeyi yaptırır. Bunu uçur, aman, say olalım yanında. Efendim, ha oraya bir Adem Aleyhisselam olunca Havva kimden doğdu ya? Havva annemiz doğdu? Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği Adem Aleyhisselam uyur kana Nortinle'in vücudunu duymaz mı? sol iye birini girilir, çıkarın. O, o iye ödemden, Havza'yı halkın edeceğin, yanına zilcanın güzellidir. Havza isminde birisi oraya oturmuş baktı. Oyan değil bir de kadın böyle? <gülüyor> yani içi çekecek şekilde. Allah sizi birbirinize helal etsin. Helal etsin. Nasıl girdin, ben bilemiyorum ki. Çıkamıyorum inanın.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 Kayseri, o çarşısında bir adamı almışlar. Adama benzer genzel, kazına da benzer. Kazın almış, çocuğu olmuş. Kazından çocuğu olmuş, o aleti varmış. İrken almış, koca ile çocuğu olmuş. İki çocuk bir tarafında, iki çocuk bir tarafında, cevap bir çocuk, Bu oralarını unuttum yani. Orsola getiriyorlar, baktı, kimse kalmadı, ben de kokuştum vardım, ben de baktım, kadına da benziyor, iyi gitmemiş, ama bir tekimsi, bir tek seyir kadına benziyor, iyi yani bu seymiş ki ya, bu, bunu gerçekli gördüm, başkası böyle değil, başka ne etekli ne kadınlığı belli değil, bunu gümetsek e, cenazesine miye? Erkek deyimi kadın mı değil? Şu diyelerini sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Şu diyelerini sayacaksınız soldan 1, 2, 3, 8, 9, 10. 10 değilse biri erkek sık kaldırılmış erkek milliyetine kılacaksınız. Eğer ikisi geç geliyorsa kadın milliyetine kılacaksınız. Çünkü Adem'in... Bir riyası alındığı için, bütün bir olmayacak diyor kitap. O bir yok. Kadın eğri iğeğiden olduğu için, doğrulacağında kendin gibi ireceğin, şimdi şöyle olacaksın, yine üzerine varma. Çünkü doğrulamazsa kiteden kırılır, senin yani olduğu için. Yani. O da olduğu kadar ibadetini yitar. Yok, şöyle takva olacaksın, şöyle ol. Geçimi bozdun demez o zaman. Hem de sırrını dinleyeceksin. Kendiler de var burada ya, ne yapayım diyeceğim. Ağzıma gelen ilvi yıramaz, yıramam, geleni yıramam, yıramam diyorlar. Kiyetten olduğundan sırrınızı söylemeni kes kokar. Yani, Etrafa kim duyuruverir o gün, yani sırrından bir şey kalmaz evimde, böyle da var, iyi kadında var. Erkekten kırk, erkekten kadın da var. Geçen bir gün soğudum ya, kavga bir kadını söyledi ya, geleyim bir kadın görmüştüm ben, yani tek kadın e, gölün direğini tutunca erkek... kimse semtine varamayıp yerinde. Ben ona demiştim, bütün kadına demedim ve kavacığın, kadın ve irkeği kimden şu kırgınlık yetti bir seçim arası. Bek kırıldılar birbirine. O zaman bile caminin önüne vardım mı, herif hangi parçadan olursa olsun biz girdik mi hepsi ayağa kalkar böyle kavacığın, irkeğinin hepsi içinden Kadın da geçerken tek gazın kalmaz yolda, hep ayağa kalkarlar. Neden hocam? Fakat kenelileri Hacı Kamil Hoca'dan, Hacı Avuz Hoca'dan, Şık Mustafa Efendi'den, Salim Hoca'dan, Hafız Ali Hoca'dan, Hacı Osmanca'dan savaşçının keneli öyle kurulduğu için, daha hiç görmedim ki, ben şu heçeden girdiğin tahtının içinde de Hacı Hayrullah'ın duvarının dibinde duran kadın, kalkıp da böyle sağlıyor, ertek. İrtikler böyle tavizin etmesin. İstersen güçlü evlat hoca şöyle muhalif oldu diye. Onu duymazlar. Ededdir bu. Yani başka mahallelerde den görmüyorum. Yani gidersen kadın buradan geçmesin değil, daha ayağın irtiyam uzadır, deden geçsin değil. Bu terdiiye görmediğimden benimden. Kadın olalım, irtik olalım, ededli olalım artık edepli insan olalım. Allah, niye hedeften ayırmasın? <gülüyor> Oğlumla o için ne oldu sonra Allah aşkına? Cennete yedilerdi. İkisi de cennettelerdi. Şeytan da cennetten neden kaldıydı? Yılan, tağız, suratındaydı. Onun gelâletiyle cennete girmeye yol buldu şeytan. Merkepte filan böyle bütün şeylerle Türk cennete giren giriyor, içeriye girince O yine suratını bakındı. Adem Aleyhisselam'ı evredemiyor ama Havva annemiz kadın kısıtı, kes kanar. Kuz da ağacından dedi Allah. Şu huldağcı ya, duğday ağacı diyorlar, hurma ağacı da diyorlar, o huldağcı. Şimdi yani kitapta, Kur'an-ı Kerim'de huldağcı. Nasılsa bilmeyi var, duğday ağacı. Peki, Şeytan evlette dedi ki, Allah sizi bu ağaçtan mem etti ya, bunu verseniz cennetten çıkmayacağınız da, onun için demesinler de cennetten çıksınlar diye versin Al hele şunu kul diyeti. Onu Allah annem izlemez. Bir mer. Şimdi şimdi kocasına geldi. dedi Gerüştü kurbanı olduğum adam. Bu adam dedi, o adam dedi ki vallahi billahi dedi. O adam dedi ki fitan. Hiç demine koymamalı onun adam Ali Aleyhisselam inandı. Dedi ki bu ağaçtan yerseniz ebedi cennette kalacaksınız. dedi. Bu ağaçtan yemezseniz, onun meyvesinden sizi gelmezsen çıkaracaklar dedi. Kişerize karışma mısınız? İkincisi. Şey İkincisi. Şey Hacı Aleyhisselam diyor ki, göt vasiyeti var bize. Ölene kadar bunu tutun. Ölene kadar. Yani, Peygamber'e ulaştırır Muhammed Mustafa'ya, o da evladının evladı, huç olanlar, etrafına söylesin. İndi Allah mesul olur. Bu dört vasiyeti kalemin olsa da keşke yatsın. Yani dört vasiyeti Adem Aleyhisselam bize diyor Nefsimizin hevasına uymayın. Bir. Nefsimizin alnusuna uymayın. O kötü şeyleri alnıyerin. Bir. ikincisi şüphelendiğimiz bir işi bu o, ilham yemek yerinden gelir şimdi. Üç! Üç! Müşavere iş yapmayın! Bir iş yapacaksan, yapacaksın, yapacaksın bir salla alacaksın, motor alacaksın, bir al, müşavere etrafını nasıl olur? altın faydam olur mu? Mutlaka müşavere et! Neden olup Üç! Dördüncüsü, Ailelerimizin sözünü kusmayın, onların her sözüne heyet, yibreyim. Ben demiyorum kadınlar, seydan vermişse Adem alışkanı. Peki birisi sormadan öteki düğün daha işte Sözün tutacak olsan seni yokluklara döker. Onun için eviyle kadın ziynete doymaz, ziynete doymaz. Gel gördülük diyecek çünkü günaha yetecek. Onun ister durur, oraya gitme. Şimdi bu, bu vasiyeti şık aleyhisselama Bu Buğdayı yediği zaman Adem aleyhisselam darmına bir gürültü çıkıyor. Haram yedin mi karın tahammül etmedi. Annemizin de darmına bir şey girdi. Duyuramıyorlar cenneti, e'lâ, bir terpici altından, bir terpici gümüşten toprakları yeder, gerçekten hiç tavalet olacak yeri olmadığı için Ya, ya Rabbi, sıfıştık dedi, elbiselerini Allah boyu verdi. Anadan uyan onu, desiler. Ne oldu? Günaha yetsiniz, benim yeme dediğim ağaçtan hurdacından yediniz dedim size. Sen nasıl elin bahçesinden yedem, ardı toplardım içinde, şeker fayda yedim de yedim. Yah neymanın da satı haramı olmaz ya böyle 79 kuruş var. Nasıl ilim malının yah neybası haramı halal yitik adetti için kuruş varır. Yani yirse de haram değil yer... Sonra da sahibine varır. Haktını helal istir. Eğer halal almayacak olur da <gülüyor> paralık bir armudunu yiyinse <gülüyor> para, kuruş <gülüyor> para, kuruş diye lan para. <gülüyor> para. <gülüyor> Gün gün ki tertemiz, elaklımız kabul olmuş namazla geçilecek yarın ahirette. Yok namazı yoksa o kadar geleceksin. Onun günahından o kadar yükleneceksin. İslam dini budur. Başka İslam dini müstakil değil. Hak va'didir ancak böyle tarifidir. Yen mi elin sıkımını? Yen mi rüşveti? Yen mi deresi? Onun için yiyemem, fıtım olur, kıtım! Haramdan titrediğin kadar hiçbir şeyden titreme! O, o haramı yedikleri için, karnının içleri düğürdür. Hemen hiçbir ağaca varıyorlar, yasak vermiyor. Hurma ağacına vardılar, hurma ağacı yasak verdi. Ee, üç tane Adem Aleyhisselam'a, beş tane de Hazza annemize. Büyük yapraklar, tabi. Afiyet olsun, uç yerlerini, arkalarını, tadın memelerini, vesayet sakin örtüyor onunla. Onun için e, kepin sarılır kana erkeğe ırk sarılır, kadına dik tatlarında. Anladınız mı? hiç hikmetli, konuşulmuyor yalınız. Sığmıyor, ne edeyim, hep getirdin bunları, ben sürdüramıyorum. Senden rica ediyorum da ancak ıcık daha, ezenden sonra uzatıyorum. Ne yapayım, şaştım kaldım, yüzü yarattı, yüzü yarattı. Yere aç yarattı, yüzü diler kendilerine. Kendiler işte çünkü tavalet yapacak bir yok, dışarıya çıkacak yüzü Yere bırakmayacak. İnan kardeşim, Adem Aleyhisselam, müşevresin, Mutlaka müşevre. Müşevre yaptın mı, muhakkak insan e, nedan etmez. O işten üç, dördüncüsü ailelerinizin sözünü unutmayın. Şâdî ruhunla, hâlif ruhunla. Aileyle müşevre et de, pirincini al, şehriyesini al, şekerini al, kahretini al, ekmeğini al be, bu seniyle müşevre ediyor diye ırzına, namusuna, Çocuklarına daha iyi sahip ay olsun. Bakın, halifoğulları o hiç bahsan şeyler, istediği şeyler, gitti istediğin gitti karim piramitlerinde onlara bir silahına hareket etmeye mi dedi? şimdi. Baştan gibi Yemen'den de mektuhi vaslı elime bu alınca, alın dedi cinnette ikinci şekliyle Yemen için Allah yani o ağaçtanın etkili, yemin eden şeytanımış bilemedim dedi. Yedim, işte cennetten çıkmama sebep oldu. Sizde nefsinizin arzusu, aileniz varırken, elin gelinlerine, göz ne varsa, nefis, nefis senkirlenirsin evde, o zinadır velâ, sakra bu zina buyuruyor Allah. Vazgeç öyle içeceklerden. Elin bahçesine alın, alın, alın, olmuş. Bakıyorsun, yok diyersen yedi bir kez kılınmış, kabul olmuş, namaz almacak. bak geçtim ben, bundan niye yiyeceksin? Müslümanıncı olur, bu! Öyle kolay mı değil. İki! İki! İkincisi, yapma. ne ya Adem? Ben şüphelendiğim işi yaptım da ondan cennetten çıksın. Buğday elime geriliydi, yüsem mola, yümesem mola, yüsem mola, yümesem mola. Merem, yemesem mola, yemesem mola var, Peygamber Efendimiz şüphede vâgı olan haramda vâgı olur. Bir şeyden şüphelendim, halam mola, haram mola. O haramdır, o ilham meleklerinden geliyor kalbine, onu yine aman diyor Adem Aleyhisselam bize, bu diyor, vasiyesin kıyamete kadar cevabı diyecek anlaşılır. Kıyamete kadar, sen bilen, ötekine demezsen de vazgeç, ben şimdi ya da burada varız verdim, bir defa demedim zannediyorum. Onun için ezen de okunsa, tamam edeyim yazan da vakti idi. Üçüncüsü, üçüncüsü, kuşavere is. Ben meleklerle bu avucuma buğdayı aldığımda, Deseydim ki, ey melekler, bunu yin mi, yemeyeyim mi? Deseydim, melekler de, aman yine haramdır o ya Adem! Dillerdi bana, bir şeylere ne etmeden onu ağzıma soktum işte, cennetten atıldım. Yüz yüz sene semaya bakmadan ağlattı, Allah seni dedi, yasif oğlum dedi, o da Peygamber Saad-ı Selam. aleyhisselam. Ona vasiyet ediyor, ama peygamberden peygambere Muhammed Mustafa'ya varacak diyor. Senin vasiyetin, demek ki diyor, demek ki diyor Dil iş zaman müşavere etmedin mi, helake uğraşsın helake. Mutlaka yetmiş kişiyle müşavere edeceksin. Yetmiş kişi kâmil adam bulamazsan, 7 kişiyle olsun, yani kâmil insan kendine inanılır, Yeni öyle adam bulabilirsen yedi kişiyle var Kardeşim şöyle gidip fıstaca acaba nasıl olur ola? Onlardan kiral, ondan sonra o işe başla. E ben yeni kişiyle bulamam ya yalın yarısı haşır yarısı istemez. Yani nasıl onlara değil birisi? Yani o işte mi derler? söyledi bir böyle dediler. Bir kişi bul yedi dakika onu olan iş ederiz. Allah'a Allah'ın girdilerinden peygamberlerinden uyan mahalarından elli amel eden bir alimden hocam şöyle nasıl olur şöyle nasıl olur yedi defa onu olan içe deriz e elline içere hiçmeden üç pişmancalık başından ileri Anladınız mı? Yani gördünüz kaldı herhalde. Yarın da gördüğünü söyleyin gelin. Yok, dediler alıyor. Mutlaka gördüğüne söylenecektin. Açılın birazsınlar. <gülüyor> Sürü, kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik etti ya Rabbi! Kanaatın, hüsnün bu sizin geliriniz. Benim değil, kendi dilimin, kalbimin geliri değil bu. Sizin isteyenizden zuhur eden şey. Benim dersim ayrı hazırlanmış. Bazı derece şıkkalarım ayrı, konuştuğum ayrı böyle. Hiçbirbirine münasebeti yok. Yani biz böyle geçti. Ne ettiğini bilmiyorum ki. Gördüğünüzü... Ailelerimiz değil, e, her dediğini tutma. Sâbirû hunnâ, peygamberimiz, hâlifû hunnâ. <tabiruhunna> Kadınlarınızla müşavir edin ama hılâfına hareket edin. Kadın arası yalan söylemek bile caiz. İki kadın olan, tek kadının geçmenin için yalancının zindaharan da bir iki insanı barıştığına caiz. O diyor ki, Dabançay'a baktım, onu vuracağım diyor, o da diyor ki ben küçük yerinde durmadım. Ben amuca girdim ona günlerce, lakin şeytanım beni mı? şimdi hakaret ettim. Ben küçükliğinde durmadım ki, duyuyor. ah bu imkanı elleteceğim diyor. O da diyor ki, benim kusuma hareket ediyor, yakında onu devireceğim Dabançay'ı. Bu, böyle, onu yok o iyi rahatı giyiyor. Onu girmez de o. Reşidine varıyor. O da diyor ki cenazama niye gelmiyorsun? Allah niye türlü belasını mıylesin? Ben artık onunla edip konuşmam diyor. O da diyor ki ben büyük yerinde durmadım. Keşke ben onun ettiğini o bütçekteviye inme sevdim. Pişman oldum diyor. Al nasıl pişman? Böyle diye bir barıştırıyor. Bir de kahsin alır giderse, ederse onlara yalan söylemek sahip. Şurada neyimiz var? Orada bir takım var. Orada diyor bir alayımız var. Şurada ne kadar kuvvetimiz var diyor. Orada bir şey varmış, bölük varmış. Orada diyor, bir diyor tırkamız var. Tırkamız var. Şurada, Şor orada bir alay varmış. Orada bir ordumuz var diyor. Bu hep sevap yazılıyor söylediği sözde. Çünkü kâhkını korkutuyorsun. Bak, yalanın caiz olduğu yer. Kadın diyor... ...seğişler, şey lakin hılafına hareket et. Gen diyor... Hanımım havva olmasaydı cennetten çıkmazdım. Onun nazına katlanamadım. Aman ya Adem! Bu buğdaydan bir şey olmaz gibi... ...o yemiş bana da gidip ki ...işte yeryüzüne bunu mu çekecek? Hepiniz eali cennetteydiniz. Onu şeytan melun indirdi, dünyada meydana geldik. Ya Adem dedi, eğer benim e, kitap vereceğim sana, bütün peygamberlere kitap vereceğim, onun vücudundan dışarı çıkmazsanız, tekler yine cenneti bulacaksınız, dedi. Kabul ettin ya Rabbi dedi, inna razmel emaneti alek semavati vel arz vel gibel egeyne eyyahlillah. Geç fahmenin de hava insan. Bir gün, o kadar genç ki, yani hiç taraftan veriyorlar. Aksin osanmasanız. Aksin <gülüyor> osanmasanız <gülüyor> hocam, osanmıyorsam. Elimdikiniz var, <gülüyor> ikiniz var. <gülüyor> Bırak yakalım, Yok, ölsem bırakmam. Ölsem bırakmam ben, bin başı başında size muhabbetim vardı, elime geçtiniz. Bir tek diyorum bak kitabı da kalbine şüphe gelmesin, uzatacak diye. Şam-ı Şelif'te adamın birisi. Bu da yazdı. Hanımı diyor ki, damın başındayız. Hanımı, hocasına diyor ki, yani her biraz geri gel, efendim, düşersin ha diyor. Peygamberimiz ne buyurdu diyor. Şadi ruhunla, halifin kadının sözünü dukma diyor. Damdan kendini Asya'ya sıldırdı, sıldırdı. Uyluğu kırk eden kırılmış. Uyluğu kırılmış. Her tettarun diye hep başına birikmişlerdi. Ulen, sözünü tutma geriler ya, bu kadar mı dire oğlum? Her selam kafasına bir... Bunda hikmet var, hikmet var. Rasulullah'ın hadisi hep mucizedir. Ne hikmet olacak? Ulan kuyruyun otursun, kaldın, yüzden kaldın, her şeyden kaldın, ailenin eline esir oldun. nasıl bunda hikmet var diyorsun? Vallahi illahi tallahi Çünkü Rasulullah hiç boşa konuşmamış. Hayatımda hiç boş, وَمَا يَنْفِهُ عَنِ الْهَوَى اِلْهُوَ اِلْهُوَ اِلْهُوَ ne konuştuysa Allah'ın vaktiyle konuşmuş, hadisinde hikmet var diyor, gel ona inanırım, gel onun başından! Sürün, sürün, sürün diyor, benayı adam diyor. Kendini damdan atmış, ayağını kırmış da daha hikmet var. Diyor. Üç gün sonra har zilan olmuş Hazreti Muhammed'in, torunları Hazreti Hüseyin i Hüseyin'i, kırk tane başındaki horantalarıyla beraber İrak, İran tarafından, yani o işte Bağdat, Basra, ıı, Kürfe, Kürfe, ıı, Tergela, Tergela meydan muharebesi Hazreti Muhammed'in torunu cevap ettiler, yeniden muhalif oldular. Evet. Yezik biriyle mütahdir mesela, şimdi diyeyim, neyse astel toplamaya başladı, haydi Hazreti i Hüseyin bereket Haydi askere, o Zeyni A. diye onlar. Yes, as Bunun eline girdiler. Ve la haydi. Askerler. Soykarlık. Ya Soykarlık yapmayı yapmak. Ya! İşte böyleler. Halbuki Muhammed'in, onun e, Hazreti Hüseyin'i öldüreceksiniz dediler. Dedi, "Yani ayağımı kırdı dedi. Baktılar. Tınık ya ayağı ayağını da, han ayağını da kırdınız. Kurban olduğum Allah Hazreti Hüseyin'i öldürüp de Yezidilerden olmadım elhamdülillah. Kadının sözünü tutmadığım için beni yani bundan kurtardım. Şam ahalifi şandaymış bu. O adama indirmişler. Hep bizim ayaklarımızın ikisi iç kırılayız da Hazreti Muhammed'in sorunla kılı çekeninden olmayaydık. Ortaya aldılar. İsmen var da şimdi diyor yetinelim. İtaati yapman için diyor. Şimdi harbis ne istiyorsunuz? Yapmayın dedi. Yok o rahmenullah akaratım dam yapacağız dedi. Radyomuzda çıkıyor mu? E, Hasan Öhurkana Ali ibn Yullah Yullaçi. İşte onların babasıydı öldüren Alevi oldular. Kendiler imtihafı da kaybettiler. Ehli nar oldular. Hazreti Ali'ye damlamaya başladılar. Bütün takdir oldular. Yani Ali'nin gönlüğülerin de Hasan'ın, Hüseyin'in bir şeyini bizden asfettim diye, bak batıl intikada. Dettim İran'da tek minara yok diyor, Ali Gülveli Gülullah diye okunmayan eden diyor. Gel Türkiye'nin içinde şöyle günahı yettik, böyle fena memleketimiz yediyedinine, Acıyorum, en büyük ustam yet Türkiye'de yatayıyor elhamdülillah ve yatayacaktır inşallah. E, yaşayacak bütün etrafı cinnenin, bütün ayrı ayrı kötü gördükleri farklıların adamları Allah'ı dinleri verirse oruçtan bahsediyor, ne ediyor, döndüler inşallah hep dönenler. Bizim temennimiz olsa ki, gece kadar farklı cinsen Allah kahretsin! Yalnız cinsinden, din hangi taraftan kuvvetlendi, o, o tarafın adamıydı. Başka, kendini başka ölçmen gitmen Allah. Siz de öyle ben biliyorum. Biz din adammız. Hepimiz din adammız. Öteki hocayım, sen de din adamsın, inandığın yeri. Nasıl biliyorsan öyle hareketin. <gülüyor> o yedikler, Hazreti Hüseyin'i tuttular. Başındaki cemaatı kim öldürdüler? Bütün o peygamberin sorunlarından en güçlü olduğu için Yenel Abidin kaldı. Ondan geliyor şimdi sevittülale. Hazrati Hüseyin dedi: Etmen dedim yaptım. Ha bir ikisini su yerinde hakkımı da helal eddiğimde ölüyüm ne olur dedi. Yani diğer bir yan oldu der. Nasıl acımazlar? O bizim Fatma da Cehramuz'un kuzusu, Hazrati Muhammed'imizin torunu, Hazrati Ali'imizin yavrusu yavrusu. O, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan cennetin şabaplarının şiddetini söyle Allah! Lakin dedi, böyle öldürürsek mümkün cevabı kendini. Ökcesini zire vurunca tüm böyle, yani Aladağ'ın suyu suyunu koptu, öyle düştü. dedi. Neren öldürecekler? Hazreti Muhammed'in ünnetine şefaat edeyim onun yerine yarabbim. Bizi düşünerek o sudan içmeden döndüm. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana daha neler söyleyeceğim bu sene inşallah. Devam et de bak. Neler var? Neler var? Yeminle neler var? Hazreti Hamd'a'yı. 70 parçaya ayırdılar, Uhud Dağı'nda 70 defa cenaze namazı kıldık Peygamberimiz. Ne diye böyle kılıyorsun ya Muhammed, bir değil mi? Birleşetle, de. bir kılsam buna kılmıyorum. Kerbela'da 70 tane torunlarımı öldürecekler de onun cenazesine kılıyorum. Onun cenazesine kılıyorum. Sonra ne oldu? O telafetlerden sonra o bacılarımız, annelerinin düğünler, peygamberimizin torunu, torunun korunu Fatım anamızın torunu. Yani o güçlü Fatıma ünlü gülsünleri neyi? Cıblak devreye bindirdi katiller o yedikler. Önünü, arkasını görelim giderken ödeyi, eski kadın o zeynel adil Böyle hakaret ettiler. Allah münsüz eline, ırzımızı, namusumuzu teslim etme yarabbi! Görüyor musun Şakir'in yaptığı işi? Ya lakin, devlenin kökücü ikiye belindi. İkiye belindi, bir tarafı arkasını, bir tarafı önünü örttü. Şimdi göreniniz varsa, akiret arasına neye gettiniz ise, kökücü ikiye belinmiş devler var, ta o cinsten geliyor o devler. Anlayabildiniz işte yani. deyarlar. Bu kadar yakamı bırakın Allah'ım. Sabah 12'de gece bir tezik saat uykunmaz. Bir tezik saat uykunmaz diyorum bak. Hastalandım. İsadeti ayına uğramışım. Böyle içerime üç gün gün bulanma var. Doktor bey, sıyrıyım. Niye bulanıyordur hafı neyi, var mı diyorum. Meğerime isadeti ayına uğramışım öyle bulantı ürünene kadar devam ediyor. Gece bir hatla ne içtim, ıcık uymuşum, yine uyumamın imkanı yoksa sabahlayın. Ümdüm kalmadı buraya gelmeye. Yani hastalandım, vay cemaatim, vay diye. Siz bana aşık değilsiniz, ben size aşıkım. Peygamberimiz ümmetim mi beni çok sever diyor, ben ümmetimi çok severim. Peygamberimiz diyor ki beni o kadar sevme, İktidarına hayır değil. Ben ümmetimi daha çok severim. Çünkü anamdan düştüm, Türkiye'ye kapandım, ümmetimi isterim dedim. Onlar beni yani bilemezler o kadar dedi. Siz hocanın, hacının, kıymasını, kadrini pek bilemeniz. Onlar size aşık! Bunu anla anlayınca. Efendim o yedi de tehlikeye, tehlikeye, zarara uyan oldun mu? Böyle bir odada cemaat vardı, kitap bunu da tarih yazıyor, belki sen de gördün. Orada dedi ki, Hazreti Hüseyin'e ve yanındaki yavrularına hakaret ilenden bela etmeyen olmadı dedi. bir ihtiyar yakında ayağa kalktı. Ben de onları öldürenlerden, yani bu askerin içindeydim. Ama şimdi yaşına kadar benim başıma bir telaket gelmedi, ne yalan söylüyordu! Adamcağız mahcup hale gelince, e, çıra yanıyormuşmuş çıra. Çırayı onarmanın için varmış o ihtiyar. Çıra'dan diyor, fırının ağzından, filet ocağının ağzından gelen gibi bir alak geldi diyor, o ihtiyarı yakıyordu, ...kendini bir havuza attı, hem yanarak hem boğularak, oh. huzurdan, camiden gezerdi diyeceğim ya... ...yani Kürtü'ye şey yakışmıyor, öyle zıbardı gitti diyeceğim, öyle gitti. Ya en zevkler'e böyle bir şey yapıldığımız zevklerine gelir, Allah zevklerimize dil uzatmasın. <gülüyor> Allah cümlenizi affetsin, harika müxtağından ayırmasın, orucunuzu, namazunuzu, ibadetinizi kabul etsin. Salli ve sellem ve barik ala esveti, nuri, cemiyat, enbiya-i vel mutalim, velhamdülillahi rabdül alemin, rızalillahi te'ala'l-satiha. Ve ya Rabbi. La diya La